Bokem Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern hey, Sabahlar hey, hey, Hoş bulduk canım, siz hoş geldiniz Yasas. Bugün, dün dediniz ki benim melek yavrumun rontu var. Evet, ronta gidecektim. Ondan sonra dedim ki acaba bunlar ben yokken benim ben, rakamdan konuşuyor mu? Olur mu? Ben senin şeyine baktım. Rond keyfi diye senin çok güzel iki tane fotoğraf paylaşmışsın. Başlamış paylaşmış. <gülüyor> yani Artık ne ara paylaştın? Nasıl bir heyecan? Geçen seneki Rond'dandır. Tamam şimdi anlaşıldı. Çünkü ben de diyorum ki adam sabah sabah Rond keyfi yaşıyor ve biz burada yani yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Hak mı? Adalet mi? Teşekkürler. Peki şimdi benim kızım 8 yaşında Rond bu yılda bir iki defa izliyorum. Yapıyor. Sen en son Rond en, siz en son heavy ever rond? yes, yes yani. once ben hep bak ben sana söyleyeyim ben okuma bayramında bile okuma bayramı dediğim ilk birinci sınıf okuma bayramında bile ronta hasret ben şu ömrümde ronta hasret geldim ronta hasret gidiyorum hala hiçbir şey ront yok ben sana yani. söyleyeyim o okuma bayramında nasıl istedim Hocam nasıl bir istedim? yapsak hocam dedim ront dedim hep hiç ronta seçilmedim Rund, ben an, zannettim ki okulda ront yoktu. Okulda Yok. ront vardı. Ront Rund vardı Rund'da da seçilmedim. Bana sadece ve sadece bir şiir okutuldu. O, o da... şiiri de utancımdan bak 6-7 yaşındayım utancımdan okuyamadım. Çünkü şeydi. İşte bu da dilim, bu da burnum gibi böyle bir şey <gülüyor> olan. Huzur yani Al, iyi ki bari sinirlerimuzu şiirde. Yani hiç, hiç beklemediğiniz bir şey mi daha göstereceğim diye. Organlarımızı tanıyalım da galiba şiirin tam adı bilmiyorum. Esas bunu görmek <gülüyor> istiyorsunuz değil mi diye masayla çat diye masaya bu da burnum diye koysaydım. İşte o noktada ve ben sahneden kaçtım sahneden hep kaçtım. O da senin rond hayatın çünkü tabii. galiba 7 yaş ronda giriş yaşı. Tabii tabi Tam yaşıdır. Yani Sen ilk nereden? Giriş... Daha erken diyorlar. 4-5 yaş rond için aslında başlangıç için. Atlas bebeği rondlarda şu Yani umarım farkını ver okula. Gerekirse. Hocacı abi 50 lira sıkıştır hocanın eline. Çocuğa rondta güzel bir rol alıyor. Yani ya onu halledeceğiz. Bir şekil yapacağız. <gülüyor> El birliği edeceğiz. Ee, ve rontu e, hep beraber ben benim zaten yani mesela kimileri senaryo yazar evinde hı hı. işte kimileri küçük şiir hikaye denemeleri vardır benim hep ront denemelerim vardır ront yazarım ben Küç o kadar çok rontum var ki ben bir keresini çekmecelerinde mevsimler diye bir şey görmüştüm <gülüyor> e, tabi bu benim e, 1988 Şubatında yazdığım bir ronttu zaten ha, 80... sen çocukken mi kendi rontlarını Ben 88'de büyük... ne çocuğulandim kaç yaşında adamdım ben Bıyık, mıyık, bıyıklarım çıkmaya evet, başlamıştı. Zaten 89'da da Coşkun Sabah e, şey albümünü çıkarmıştı. Anılar mı? Anılar. Anılar, Anılar diye de Rond'un var mıydı? Var tabii. Anılar şeyler o ilk Türk popu patladığında bende de Rond patladı. Ay çok güzelmiş ya. Bu Rond'lardan aslında sen öldükten sonra. Umarım hak ettiği değeri belki alır Belki Atlas şey yapar. Babamın Rond'ları diye tek kişilik bir oyun. o <gülüyor> Zaten tek kişilik rontların var, toplu rontlarımız var. Efendim, söyleyeyim indirimli rontlarımızı. Çok, yani aklına gelebilecek. Hiç programda da yapmadın ront? Yapmadım. Bir köşe düşünmüştüm. ilk hatırlar mısın? Dok Radyo Rondları. 99 senesinde yok ronta dair diye. Tamam Türkiye'deki ROND tarihi. ROND tarihi. Ve ROND'lar okuldaki ROND'lardan haberler. Hep öyleydi. İşte, hafta Mimar Kemal'de de, bir ROND var falan. Tabii dedi. tabii yani şehrin ROND hayatını. Çünkü şimdi insanlar çok fazla karşılaşmadıkları için. Bak sen karşılaşıyorsun ama biz ne zaman karşılaşacağız? Hani benim Tocuk, kişisel zaafım var ROND'da. E. Çocuğu olmayana ROND yok. Tabii maalesef. Ben istiyorum ya torunun olacak ya çocuğun olacak. 7'den 77'ye herkese ROND. Zaten e, o... ...zamanında rahmetli Barış Mançı'ya da benim yazmıştım. Zaten o 7'de 7'ye şey programının çıkarmadır. çıkış noktası odur. Bir çocuğun mektubuyla başladım diye yani. ben hatırlıyorum bir dönüm. Yani. Okulda ronta çıkmayan çocuklara ne yapmayı düşünüyorsunuz Barış abi? Ha, aynen öyle. Onların da göğünü alınsın diye. Böyle bir şey vardı... Çok çalışmalarımız oldu ve ama Türkiye'de hiç etti ama mesela yurt dışında böyle değil. Amerika'da olsun, özellikle Avrupa rontun e, beşi. ileride biz aynı huzur evinde yaşarsak orada da ront yapalım. T Niye ya çocuk? Tabii ki herkes bunu çocuklara dair zannediyor. Çocuğa dair değil. Ront'a dair. Ront'a dair. Mesela <gülüyor> bir prostat rontu Tabii ne neler neler var. Ve hayatın ta kendisidir ront ya. Skeç mi yoksa ront dediğim Rond. böyle Rond. müzik ve dönmeler, mevsimler. Hem müzik, dans. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Müzikali, müzikali... Kabere ront gibi bir şey mi? Tabii tabii. Şimdi herkes der ki müzikal. Efendim mesela cats müzikali, hair müzikali. Ve daha ne? Batı yakasının hikayesi. Falanlar filan. Yahu esası Ront, Ront. Tabii tabii bir Ront olmasa onlar, yani çıkışı Ront. Batı yakasının hikayesi Rontu, Cats Rontu, Efendime söyleyeyim, <gülüyor> Hey Rontu, nelerdi? Her şeyin Rontu var. Mulan Rouge Rontu, en son ben onu seyrettim. Ne kadar güzel Rontlar? Tabii ki. O zaman Faiz nasıl yapın? Ben hiç hiç bilmiyorum. Yani biz de o kadar senedir böyle konuşuyoruz falan böyle. Hiç açılmadı sen de içine nasıl attıysan e, Utandın mı yani ben hiç ronta çıkmadım Demeye şey yap Biz seni aşağılarız diye mi düşündün Aa, mi yani? yani o benim içimde nasıl biliyor musun Ukde uh, uh, de değil ya Böyle nasıl diyeyim sana Cerahat cerahat Ben şimdi bazı şeyleri geriye dönünce anlıyorum. Kurumuş bir siyah nokta gibi düşün o şey Benim içimde Yani sen bu programı başladığımız zaman Dört kişi olalım dört kişi olalım Dört kişi olalım diye demek mevsimler ronta için Tabii. yani o benim yani i̇stedim üç ki üç, üç mevsim çünkü... eksik kalacak diyordun. Ne eksik kalacak soruyoruz oktayla. Eksik olur diyordun. E siz de o zaman şeyini çıkarttınız ya. Sajaya'idir. Sajaya, Sajaya diye. Evet doğru. Şimdi ben fark ettim. Hakikaten demek ki mevsimler rontu için. Mi? Tabii ben 4 ayaklı masa düşünüyorum. Siz de diyorsunuz ki Sajaya. Ya ben masa diyorum. Siz saç diyorsunuz ya. Doğru orada bir hatamız oldu. Neyse, yani... Neyse canım önümüzde yıllar var artık ya En kötüsü huzur evinde rondlarımızı yaparız Peki senin e, Siyasi kimliğinle rond Nasıl olacak Yani ben ondan da çekiniyorum Bir dönem dersin. zaten e, Siyasi rondların Yasaklandığı dönemdi Ondan sonra zaten o döneme dair pek. pek konuşmak da istemiyorum yani Zaten iki tane program var senin <gülüyor> bir Ronda dair bir de o döneme dair yani işte onlar hep... E, o yeri geldiğinde konuşulacak diyeyim. Sen anla. O zaman ben sana bir tane Rond şarkısı çalayım da bu saati bitirelim onu. Valla çok memnunum. Küçük mutfakta küçük bir Rond yapalım. Tabii ki. Bu noktaya da bir hoşluk olur. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sister Hazel, conceit güzel, değerli bir şarkı. ilerleyen dakikalarda baştan sona dinleriz sevgili dinleyiciler. Yeni saatten hepinize bir kez daha günaydın. Fire 3 ve Mikiyama Oktay bizimle birlikte hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk günaydın. Bugün gündem toplantımız çok uzun sürdü yalnız. Çok fark ettiniz mi? Fark ettim sen zaten son notları temizle çekmeden. Oktay'ın da öyle bir titizliği var. Notları temizle çekmeden asla gündem o toplantıdan abi. o masayı temizleyecek. Program başlar da sen gelmezsin. Ya şu 10 gündür bütün gündem toplantılarına bizim evdeki tadilatlar falan filan damga vurduğu için de özür dilerim. Yani yayına da almıyorsunuz bu konuları. Maalesef. Ee, ama çok yakında zımba gibi dönüyorum. Son matkap işleri bittikten sonra Son beyaz adam mi? dübelin yenmediğini anlayacak. Ama biliyorsun cuma günü e, bu cuma değil bugün de bir cuma efendim sonuçta baktığımız zaman. Bugün de bir cuma günü olduğunu idrak ediyoruz Bir hafta bir süremiz var Son hafta artık bütün gündeme dönmemiz gerekiyor Evet gündeme dönüyoruz Hemen ben hızlı hızlı bir gündeme bakalım Kral öldü yaşasın yeni kral İspanya kaynıyor değil mi? Evet İspanya kaynıyor yeni kralımız çok yaşa Kralımız çok yaşa Ben bundan sonra tam kraldan çok kralcı En önde giden Tabii ki kraliçemizin yeri ayrıdır Sonuçta o bizim ana kraliçemizdir. İngiltere yenildi mi dün? İngiltere dün. İngiltere neredeyse veda etti. Neredeyse veda etme neredeyse noktası. Neredeyse yaptı. Vallahi öyle iki bir yenildi. Ama tabii Uruguay'ın yenmesi de ayrı bir şey. Neşe Çünkü oldu bize. Herkes Uruguay'cı biliyorsun. Everybody's Uruguay diye Aslında geçer. Aslında bir taraftan da bu Dünya Kupası'na gitmememiz şey oldu. İyi oldu. İyi oldu. Daha çok takım tutabiliyoruz. E tabii canım yani e ma maça göre maça göre takım tutuyorsun Evet. Şimdi eskiden olsaydı yok o bizim rakibimiz öbür şeyde grupta bize düşer falan filan diye hassas hesaplarımız olacaktı. Şimdi istediğimizi tutuyoruz, tuttuğumuz kadar ödüyoruz. Aynı. Ne öyle. kadar güzel bir teknoloji. Bence hiç gitmeyelim artık ya boşu boşuna masraf. Ben dün taksiciye sordum İngiltere Uruguay maçı sırasında taksi esnasında işte yeni, esnasında yeni başladığı zaman. Dedim hangi hangi takım. E Faba, ezelden dedi. <gülüyor> Aynen abi. Sanki slogan şeyi varmış adamın. Tribün, tribündeymişim gibi cevap verdi adam yani bana. Bir hoşuma gitti. şimdi aslında e, yolum ta gittim. Ta taksiciler Süper Lig gibi bakıyorlar. E, Dünya Kupası'na. Onun muadili o, onun muadili, o onun muadili o şeklinde Uruguay'ın muadili de kim? Beşiktaş. Aynen. Uruguay'ın muadili Beşiktaş değil tam Beşiktaş değil ya. Uruguay'ın muadili Beşiktaş dersek Hata evet. etmiş mi oluruz? Hata mı? Ben benim başka muadil olarak söyleyeceğim takım yok. Kayserispor. Yok Kayseri Spor'da değil de. Ne, dor, neymiş dor, dor, o zaman paresi. muadil konusunu açan adam olarak sen söyle de biz bilelim. Ya herkese yok. göre değişiyor canım muadil. Ha, Allah öyle. Allah yani. Benimki yanlışmış yani. <gülüyor> senin, senin, Herkesinki doğru senin, tek biz tek ama yani. bir tek benimki yanlış. Kişiye göre değiştiği için <gülüyor> seninki yanlış. <gülüyor> <gülüyor> ee parlamenter monarşi dediğimiz son derece kalite bir sistemle yönetiliyor. Evet, parlamenter monarşimiz monarşi... yükselsin. İspanya milli marşıdır. Parlamenter monarşiyle yönetilen İspanya'nın Kral Juan Carlos parantez içi 76 ee demiş. Artık, emeklilik şart diye ee, bunun üzerine ee hastalığını gerekçeler alıyor mu öyle? Ne? Emekli olduktan sonra. Maaş mı? Alın. 3 aylık mı? falan. 3 aylık, 5 aylık isterse her ay alır. Sonuçta her parlamenter alır. monarşiyle yönetilmiyor mu Oktay? Abi, o. parlamento parlamentoya diğer parlamento. Şunu aylık yapalım. Kıza mı çekiyorlar? Daha doğrusu kıza çektiğinde. Merkez merkez, merkez, kral. merkez kralı mı oluyor? Ha, merkez, ne oluyor? Merkez kralı oluyor. Merkez kralı Mer yine oluyor. Yine alıyor yani kadrosu duruyor Nasıl değil mi? Nasıl İngiltere'de bu? ana kraliçe var? Onun gibi. Aynen merkez kralı abi. Duruyor Baba yani. Kral. Ee, feragat ediyorum demiş. Kaç yıldır tahttaydı Fahir? Bayağı. 46 pardon kaç yıldır? Hesap... 40'a yakındır canım. 40'a yakın 76 yaşında ya gencecik şey oldu kral olmuştu. Neyse oğlum demiş benim demiş melek yavrum Felipe ki bizim devremiz sayılır yani benim üç aşağı 5 yukarı devrem olur. Ee, Eşitların kral oldu faiz. Evet, 6. Felipe için dün mecliste yemin türen, türen, türen düzenleyelim demiş <gülüyor> <gülüyor> katalan oldukları için bazen böyle şey, aksanla konuşuyorlar. Ee, kral 6. Filip törendeki konuşmasında dürüst ve şeffaf bir İspanya çağrısı yaptı. Anayasal Onun için dürüst ve şeffaf deyince bütün monarşinin temellerini sarsmış oluyorsun ya. Ya tek sahip. Sayı... Ne dürüst ve şey Şeffaflık olur mu ya monarşiyle? Hiç alakası yok. Bilakis. Ya bu ikisi de yalnız monarşi de subjektif kavramlar. Evet ya monarşi... Bürüstlük, hayır Hocam yani. Hocam sizinle bir teziniz var. De... İyi kalplilik olur. Kralın özelliği iyi kalpli olmasıdır. <gülüyor> o da Dürüş, belli yaştan şefaf. sonra canım. Efendim e, çoğunlukçu falan filan. Bunlar krala yakışan 60 şeylerdir. 60 yaşından önce hiçbir kralın iyi kalpli olması kabul edilemez. Bu ülkende iyi kalpli bir kralı varmış falan Hali. diye anlatılması gerekir. Bir sakallarda bir tane bile siyah kalmadığında... O zaman işte beyaz adam dediğimiz <gülüyor> kral sakalın yenmeyecek bir şey olduğunu <gülüyor> anlayacak, anlayacak ve iyi kalpli olması gerektiğini anlayacak. Şimdi İspanya şu... elendiği için mi acaba tam bugünlere getirdiler ya? E tabii çok Öyle biraz gündem değilsin falan filan e, diyeyim. De biliyorsun mi? futbol çok önemli. Çünkü Juan Carlos'u ben e, bildiğim kadarıyla kral Juan Carlos gündemi kendisi belirleyemeyince deliriyor. Deliriyor. Yok yok Juan Carlos iddiaya girmiş. Nasıl? Ulan demiş İspanya tur atlamazsa o 4-1'lik, 5-1'lik yenilgiden sonra ben demiş bırakıyorum krallığı bırakıyorum. Var mısın? Varım. Kimle girmişti iddia iddiasına? Kraliçe Elizabeth'le. Hadi canım. Tabii. Tabii, Tabii, kimle kimle girecek girecek? Tabii öyle diyorum. olunca da tak efendim hastalığım, rahatsızım. Ya bırak iddiaya girdin, kaybettin. Ama yani İspanya krallığı bir e, affedersiniz çok özür dilerim kumarda kaybedilecek kadar biz onu babamızdan devralmadık. Günün yorumu. Fahir vardır <gülüyor> Tam da babasından devralmış oluyor Fahir. Tabii, doğru. Gene <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> monarşiye yani, şey zayı... Ama yine iki tane çocuğu var değil mi? Şeyin? Allah bağışlasın. Felipe'nin Felipe iki çocuğu mu vardı? Felipe'nin iki kızı, kızı var galiba. İki kızı vardı. Bir de bir de oğlum oldu demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Erken söylüyorum da demiş yani. Çünkü daha yeni okula başladılar diye biliyorum ben. En zayıf kısmı da şu. İşte bunların Letizia Kraliye Sarayı var. Gide, bilenler bir bilenler şey bilir. E, ay, işte, tören Güzel yeniden sonra şey hanımı hanım demiş şöyle demiş. Balkon sefası yapalım. Akşam niye çıkıp da halkımızı selamlayalım. Kaç Halkı kişi? Yüzlerce aşağıda. kişi. Yüzlerce kişi. Ya İngiltere Onda Kraliyet yarısı ailesi yarısı turist edin tamam mı? Turist veya çalışan. Yani üzülüyorum ya. Vallahi hak İspanya hatalı. kraliyeti daha iyi yerleri hak ediyor. Sorsan şimdi sokakta İspanya'nın kralı olduğunu bilmezler. Bir İngiltere kraliçesi gibi değil yani. Vurgulamıyor ben kralım diye Yeterli adam. Yani. yani adamın adını bilmiyorum ya. Filip işte bundan sonra Felipe. Filip. Felipe'ye Felipe. <gülüyor> Felipe ne denecek bundan sonra? Majesteleri mi? Sört falan ne demek Majesteleri ya. Majesteleri de Hı -hı. denecek. Majesteleri yani denecek. Mesela eşi ne diyecek? Neydi eşinin adı hanımefendinin? Le leti Letizya mı? Letizya sarayın adı oktay. Hayır canım. Krali ha, Kraliçe Letizya. Evet, Krali evet. Letizya mı? Letizya mı? Öyle Letizia. bir adı var değil mi? Evet, evet. O ne diyecek şimdi? Felipe diyordu bugüne kadar. Hatta Kraliçe. Felipe efendi diyordu. Yok yok. Şimdi şey diyecek o yani... E I honestly love you. Your grace diyecek. Gücüm. Your grace, my grace. Çay, çay katan mı your grace? Bence makyajı besin bitsin gitsin ya. <gülüyor> your grace, your grace. Cinele kahramanının yaratıcısı bizim de burada konumuz olmuştu. Ee, evet. Rasim kaygusuzun kızı Nevin kaygusuz Apaydın tablet bilgisayar ve cep telefonları için hazırlanan Cinele uygulamasına dava açmış haksız kazanç davası. Aa ondan <gülüyor> habersiz mi yapmışlar onu? Tabi evet, benden habersiz, bizden habersiz, bizim bilgimiz dahilinde değil diyerek. Bakalım nasıl şey yapılacak. Uygulama dedi. sırf cineli ile ilgili bir şey var herhalde. Cineli Dur bakalım. <gülüyor> bir bakalım ona. Yok bakalım dedim. İndirme. Sadece var bakarak o. Bütün şeyleri var mı ki? Cineli ile mesela topacı falan hepsi bütün şeyleri var mı? Cineli kamçılı, atlı, Cinali ve atlı şey vardı. Cineli'nin tatili vardı. Cinali atı vardı galiba abi. Atı vardı. O tabii. ayrı bir seri miydi yoksa bir hikayede mi geçiyordu? Birinde vardı. Kim getirdi buraya serisini? Ben aldım işte. Ben de ilk vers şeyi vardı ilk baskılı okay, var. ablasının ki kadar değerli olmasa da benimki de 2013 basımı. E sen sen yeni basımlardan Aa, Sen şeyden almış değil mi kalite yerden bizim Hı -hı. oradaki komşudan Eski dükkanın komşusundan almıştım. Lütfen Cineleyi e, Nevin Hanım'la konuşarak evet, Halledin yoksa canınızı sıkarız. Cineli'nin oğlu diye oyun var bir tane. O da çöp. Vardı oğlu dedi. mu? Haha. Az ben Cineli'yi zamansız zannediyordum ya zamansız, yaşsız ve cinsiyetsiz, mekansız diyebiliyordum meğerse oğlu mu varmış? Ebe oğlu vardı, bir oğlu daha oldu. Macera peşinde Onun arkadaşı koşuyormuş. oldu ya ondan. He. Modern sabahlar. Modern sabahlar. atlarım diyorsan açılış şarkımızda. Aman ne fikir, aman ne güzel hareket. Buyursunlar efendim. Çok akıllı ya, çok akıllı. Bir akıllı o var ya. Paraşütle ee, atla bir daha atla sonra Ben sana paraşütsüz atlama demiyorum Paraşütle atla ama hobi olarak atla ee, Şimdi evlat sahibi herkes 3 aşağı 5 yukarı <gülüyor> Yani 3 aşağı 5 yukarı dedim Herkes herkes olacak diye bir kaydı yok Biraz daha abartabilirim <gülüyor> isterseniz Evlat sahipleri bazen Şimdi et ayrılır mı? Ayrılmaz 5 parmağın 5'i 1 mi? Değil, değil çok güzel kapatıyorsun çikolatalar. <gülüyor> Ama on parmakta ikişer ikişer aynı parmak olduğu iddiası yani. da birbirinin aynı mı değil? Değil. Olmak mı? Yani. Araştırmalarda... Değil. Olmak zorunda. Yapılan anketlerde araştırmalar değil. Anketlerde İki araştırmalarda İki kız, kız evlat, erkek evlat. İşte benim Her bir kız kızımız... evladım vardı, bir oğlum oldu diyenler. Efendim, benim bir oğlum vardı, bir kızım da oldu. oldu. Gelin almadık, kız aldı. Yani, yani, falan diyenler varsa yanılıyorlar. Yanılıyorlar neden? Yapılan anketler tam tersini gösteriyor. Kız çocukları daha az masraflı, daha karlı. Erkek çocukları hep masraf, hep masraf, hep masraf. Sonuçlara göre kızlar maddi yönden erkeklere göre daha erken bağımsız olduklarından ötürü tırnak içinde Nasıl birim? İstediğim bir kelimeyi alabiliyor muyum fire tırnak için? Ab. <gülüyor> Mesela. Tamam. 24. Tamam. Aldın mı? Aldım. Tamam, devam ediyorum ondan devam. sonra. Erken Şimdi bağımsız oturdu. oluyor. Ee, ve yaşlılıkta da iyi bakım yapın. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ya. sadece düşüncem şu. Yani yaz gelince bu gazetelerin hakikaten kendilerini geyiye salması da o bir şey oluyor bu ya. Bu araştırmalarda kahve sohbetini... <gülüyor> haber formatında kız çocuğu gelen babacıdır. Baba kız çocuklarının babaya düşkünlüğü bilindiği için diye bir cümleyle orada haber yapıyorlar. Vallahi aynen öyle. Aynen öyle. Oğlanlar hep masraf çıkartıyorlar. Oğlanın da çok masraf çıkartıyor. <gülüyor> <Biz bunları gülüyor> çok masraf çıkartıyor diye gazeteye giriyor, çayını içerken. Yaz. Yes. Oğlanlar manşeti at. Hangi gazete? Posta. Posta gazetesi. da çok güzel sohbet. Valla akıllıca. Ben gidelim bir gün bir gidelim. Ankara bürosu var mı Oktay? Var tabii. Posta gazetesine laf yok ya. Posta yok ya yok ya. Samimi gazete var mı? Valla var mı ya? Ben tabii onu diyorum zaten ben bıraktım. Sohbet anlaşıyla yaptıkları için tam geçen bizim konuştuğumuz konu diye okuyor insanlar. Melly Monroe'nun da ikili maalesef, maalesef Çin'de çöpte bulunmuş. Bir şey soracağım. Ee, neredeydi de Çin'e gitti? Çin'deydi zaten. E o zaman yani Çin'de, Çin'de bulunmasının de... bir, hiçbir manası. Çünkü San Francisco'da mı? Nerede bir kocaman bir heykeli var ya. E çok yerde var. Bak Çin en son kapalı çarşıyı aynen yapıyormuş. Ama heykeli dediğimizde herkes... De o yüzden herkes... yani görüyorlar, yapıyorlar abi. Herkes lalettan bir şey... Tabii lalettan yani... bir heykeli değil. O... İri iri! İri iri heykeli! <gülüyor> <gülüyor> o uçuşan etekli Uçuşan eykenli, etekli şey ama ya, yani yiri yiri yiri Tamam yır sahnesi yır. var ya evet. Seven years neydi? Seven years army Seven, seven years, years a slave Hayır değil Seven years Seven years In Tibet e, And Uyuz. One more seven years Kaşıntı Neydi? Itch It. Seven years itch o filmdeki e, yanlış hatırlamıyorsam oradaki böyle kocaman heykeli, Ben tam bir o sahne... tek Malin Monroe filmi bazıları sıcak seversel. Evet. Aynı adamı zaten onlar. Yaz Bakarı Onu da selet. Bu da çok o güzel. Tabii. Güzel mi? İlisi yaz Bakarı Yaz diye bir şey var ya. Yaz Bakarı Hı hı. Yaz bakarı da mesela Malin Monroe. Ve yani. yaz bakarı işte seviniriz hiç olabilir. Tabi. Hiroshima Ölçesim. Burning. Hiroshima, Hiroshima yanıyor. Hiroshima Burning. <gülüyor> <gülüyor> Pardon ya Mississippi Burning. Aynı onlardı <gülüyor> birbirinin devamı. <gülüyor> 8 metre <gülüyor> uzunluğundaki nasıl heykel olabilir? Yürü yürü. Evet. 8 metre hakikaten yeriymiş ya. Yürü nasıl çöpe atarsın Vallahi Biz dur. iki tane karton atarken mesele oldu. Ya bak ben boşluğuna koymayın diye. Çok Kim diyor yeni apartmanda yeni mı? Yeni apartmanda. Artiş biz de kim? at at bitiremedik ya. Taşıdığımız her şey galiba artık evde. çalıp mı söylüyorlar böyle affedersiniz. Alınırken biraz yani gana gana. Kim şey mi apartman görevlisi? Apartman görevlisi. Ee, artık bu Kendisi... apartmanın kurallarına uyuyacaksınız Zeki. Yani, biz kendi Sen kurallarımızı da Sen şey diyemedin mi ya benim bu apartmanda iki dairelik hakkım var diyemedin mi? Cık, ee, diyemedim. Diyemedim. Aklıma gelmedi o sırada. Hayır. Öbür kutuyu çıkarıyordum çünkü. <gülüyor> 8 metre uzunluğunda vallahi paslanmaz çelikten hazırlanan ve 8 ton ağırlığındaki heykel 2 yıl önce Çinli sanatçılar tarafından yapılmış. Çinli sanatçılar 2 sene önce yapa yapamayalım mı? Yap Lady Gaga'yı yap. Canım abi bazısı klasik sever. Bazıları sarışın işte. sever. Sevmemiş. Ya bu sanatçılar seviyordur da Çin sevmiyordur. Valla o kadar acıklı duruyor Üstelik ki o 8 şey... metrelik heykel o kadar acıklı duruyor ki çöpün içinde fotoğrafını görüyorum şu Ankara'da anda. Ankara'da da bir Hard Rock Cafe gitarı vardı hemen sahibini buldu mesela o, o da biraz dolandı bu da bulur bir yerden kendini yani çöpe atmasalardı keşke meraklısı çıkardı. Böyle yüz, yüz üstü duruyor Meli Monroe. Ege diyor ki boncuk diyor yerde kalmaz diyor. Valla yani. biz almaz mıydık onu? Almaz mıydık? Dükkanın önünde yani ön tarafa bir şey koyalım diyor 8 metre Meli Monroe. Valla ben bahçeye dikelim diyorum. Çok güzel olur ya. Çok güzel olurdu vallahi. Totem diye mi geçiyor? Aten totem vergisi, ben seni diye. Çok diye. güzel de yöresel şarkısı var. Vergisini nasıl edinecek o? Totem, totem vergisi olmaz. Ne efendim? Totem, totem vergisi. Ya yok deriz bu totem değil. Put put, put bu. Put. Burada vergisi vardı. Put, put, put vergisi mi? Var tabii canım. Put. Zaten Büyük şehri ödüyorsun değil mi? Put Büyük vergisi. Ödüyorsun tabii. Büyük şehri ödüyorsun. Ee, totem vergisi ama şey. Neyi? Bağlı olduğun belediyeye. İlçe belediyesi. Tabii çarka. Totemi çarka veririz. Büyük put, şey. put büyük şeyiz. Putu her iki ödüyorsun. Evet. <gülüyor> Oktay bu konulara niye ise bayağı... <gülüyor> niye öyle iki yere birden gidiyorsun. Ee, vallahi çok acıklı. Yani böyle kadının heykeli duruyor. Ne oldu kuruyor. sen mali modayda o kadar şey heykelini. Hayır nasıl? böyle hala elbise e, kısmı beyaz ben beyaz o elbisesi. Renkli boya, boyanmış heykel mi? Nasıl? oyamış ne demek ne, ne bileyim, heykel. Demir heykel dedin de Ege biliyorsun siyah heykelmişler üstüne. Ne kadar uzaktan bakarsan bal mı bu heykel gibi? Aynısı yani. iyice çirkin bir heykelmiş. Biraz da çirkinlikler olabilir mi şimdi biz bu Mermer'in heykeli devrildi diye mermer adını özlüyoruz da belki çizkindi. Çok özür dilerim de 2 sene mi sürdü buna karar vermeleri ya? Belki hemen atmışlardı. Daha şu anda çöpte olduysa bir günde Belki onun değil sahibi mi? şey dedi. Ya bunu aldırmaya 1000 lira diyorlar. Ben onun yerine bunu yak yakarım falan diye düşündü. 70 lira elde eder mi diye düşündü. O da olabilir. Ve e, bir tartışma da İngiltere'de. Ki Çin'deki tartışma değildi. İngiltere Kraliyet Ailesi'nin gelini, gelini kim olabilir? Gelini, Kate Upton. Kate Kate upton. Kate Kate Kate Catherine. Catherine. E, annesinden ve Annesinden mi, analığından mı? Pek çok kişiden kıyafet ödünç aldığı ortaya çıkmış. E olur canım hepimiz ayak mümkün. Valla bravo da böyle işte yadırgıyorlar abi. Yadırgıyorlar. 2 sene Kale önce Ödünç giyiliyor. alır mı? Hayır şeydi yani ödünç giy. Bak tam tarihte verilmiş. Kirli giy, ödünç giy ama pis neydi giy o? Pis giy mi? Böyle bir şey vardı. Yamalı giy, giy gerekirse. He. Yamalı giy, ama ödünç giy. Sökük. Sökük ve pis veya... giy. <gülüyor> Kirli giy, pis giy sadece marka giy diye ben bildiğim laf. O da bak güzel bir laf. 28 Ağustos 2011'de Prens William'le katıldığı bir törende aynı kıyafeti giyen, e, hatta bu kıyafeti aynı ayakkabılarla tamamlayan e, Catherine Middleton. Ama normal kombine sanki. Belki aynı tane... zamanda beraber aldılar. Anne önce giydi. Annalı kızlığı mı diyorsun? Ha. Ay biz ikimiz de aynısını aldık. Bize cicişler diyecekler diye belki mağazada şakalar yapıyor. Yok zaten kendi kıyafetini giymiş ya. 2 sene önce aynı kıyaf, üç sene önce aynı kıyafeti giymiş. Belki o annesine verdi. Onu da bilmiyoruz Hiç ki değil, böyle kızım giyecek bir şeyim yok senin ayakkabıların var mı falan diye. Evet yani ben kendisini e, şu anda İngiltere'de şey, de şu tartışma oluyor. Ben şu anda kendisine oluyor. kefilim. E, tartışma şu cimri mi yoksa tutumlu mu e, diye bir tartışma Kararı oluyor. halkımızın takdirine bırakıyoruz. Sandık karar verecek ya bir şey kalmadı onu olsun. Sonuçta Catherine sandıkla geldi giderse sandıkla Sandık. gidecek. Elde gelen düğün bayram diyoruz Sevgili sana severler Stil ile devam ediyoruz modern, modern sabahlar. Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar Son dakikalar sevgili dinleyiciler Espriler sondaki şakalar Hepsi bir kenara bırakılacak Sadece gerçekler kalacak geride Hoşçakalın Son 30 Hocam son 30'a de. Tamam abi sen de dönder, tamam, dönder. Ne? ne yapayım Döndür e, anlamında. Döndürüm. İsterseniz e, nereye döndüreyim? döndüreyim? Neden döndüreyim? Bugün e, Dünya Kupası'nda hangi maçlar olacak ve Dünya Kupası anılarımızla veda e, edelim. her. Başbakan Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı biliyorsunuz. Hangi başbakan? Almanya? Şansölye mi? Yok şansölye değil. Erdoğan mı? Başbakan Erdoğan açıkladı. Kimmiş? E, favorim dedi Hollanda dedi. Portakallar düşünsün bundan sonra dedi. Bir kere daha düşünüyoruz o zaman. Almanya diyeceğini zannetmiyorduk çünkü Almanya'nın Almanya 3. havaalanı, havaalanı Türkiye'ye neredeyse savaş ilan edecek Tabii. Yani. anda sinsi sinsi oyunlar peşindeler Merkel'in falan öyle Dünya Kupası'nda şey yapmasının sebebi tamamen Dünya kadar uçak satacağız oraya ama umurumuzda değil demişler <gülüyor> <gülüyor> ee, Evet İtalya Costa Rica maçı var bugün. Çok iyi hocam bildiğimiz İtalya hani Kimi tutmak gerekiyor bunda? kafaya bir şey kafaya göre mesela Costa Rica diye. Ha dün mesela Uruguay'ı tutmayan birisiye şey yapıyorlardı ya <gülüyor> küçümsüyorlardı. Ben de yanlış bir şey yapmayayım şimdi. istiyorsan şey. sen San zaten. Ben o Zaten seni hep yurt dışına çıktığında Kosta Rica'lıya benzetmiyorlar mı? Doğru. Yani, mesela ben sambacıları tutuyorum. Mesela beni dış yurt dışına çıktığımda hep da benzetirler. Evet. Yani genelde İtalyan görmemiş <gülüyor> insanlar. Genelde senin için zaten Kostarikalı <gülüyor> Ben sambacı Kostarika'yı tutuyorum Orada da çünkü samba Kostarika'da samba yapılmıyor Nasıl Türkiye'de salsa yapılıyorsa Kostarika'da Var ya var 3 tane kurs var Kostarika'da Öyle mi? Hı -hı. Salsa, rumba, mi? Dans stüdyosu. Dans stüdyosu İsmini veremiyoruz ama İtalya'da zaman. da var Ege İtalya'da da 4 tane var Orada san, Sambacılar, sambacılara karşı diyoruz sevgili dinleyiciler <gülüyor> Çok e, enteresan bir maç olacak bence Sambacılar, mamboculara karşı Hatırlarsınız 86 Dünya Kupası'nda... Hiç muyum Oktay. Hala ben oradayım biliyor musun? Ya da 82'de olabilir. Ee... Efendim başınızı şişirmeyeyim bana müsaade evet. Ve saat 22'de İsviçre-Fransa maçı var. Aa... Şimdi tutmasak diye karar vermemiz lazım burada galiba. Ben bu maçı protesto ediyorum. Müsaadenizle ben bu maçı protesto Niyet? ediyorum. İsviçre ve Fransa nasıl İsviçre dünya bilir. kupası mı olur İsviçre-Fransa Avrupa ne, şampiyonu. nezi gibi. nezi şey ha, gibi ha evet ya saçma Costa Rica falan böyle böyle bir şey doğru olur. mesela bak birdeki maça bak gece bir birde bir. ne var Bakayım. Honduras, Ekvador abi ben o maçtan tut bakalım hadi İşte orada zorlanırım ama herhalde Honduras honduras Aa, honduras honduras hond sen sambacıları tutmuyorsun zunardın. Evet Ekvador'da altı altı tane samba şeyi var tamam, sambacılar o zaman o zaman Ekvador'u tutuyorsun Tebrik ediyoruz Akşam dükkandan dönünce maçı açarım arkadaş Kimseye de beni rahatsız Kimseye etmez. de bir şey demek zorunda Hısa bağım Maçı seyrederim Dörtte e, hangi maça kalkacağız Dörtte maç var mı bugün Dörtte maç var mı Oktay Çok uykusuz Sevgili dinleyiciler Sadece kurup kurup yatıyoruz Kalkıyoruz Maçı seyrediyoruz <gülüyor> Honduras diyoruz <gülüyor> <gülüyor> En son maç bir de programınızı ona <gülüyor> göre yapın Tamam mı Aman kimseciklere Söz vermeyin diyoruz <gülüyor> Efendim diyoruz Güzel bir hafta sonu diliyoruz Hepinize yağmurlardan ırak olsun diyoruz Mükemmel bir gün olacak.